Dehşet ve ölüm asırlardır ortalıkta kol geziyor. Öyleyse anlatmam gereken öyküye niye bir tarih vereyim ki? Bahsettiğim dönemde Maceristan iç kısımlarında ruh gücü doktrinlerinin ilişkin bir inancın gizli ama yerleşik bir şekilde var olduğunu söylemem yeterli olacaktır. Doktorinlerin kendisi hakkında, yani yanlışlıkları ya da doğrulukları hakkında Hiçbir şey söylemiyorum. Ama Macar batıl itikadlarında absürtlüğün eşinde gezinen bazı noktalar vardı. Onlar temelde doğulu otoritelerden epey farklıydılar. berfit ve Metzengers'ten aileleri yüzyıllardır ihtilaf içindeydi. İki ailenin birbirlerine karşı böylesine meşhur İki ailenin birbirlerine karşı böylesine meşhur ve karşılıklı nefretle perçinlenmiş bir düşmanlık beslemesi duyurmuş şey değildi. Bu düşmanlığın kaynağı eski bir kehanette yatıyordu galiba. Yüce bir isim korkulu bir düşüş yaşayacak, Metzengerstein'in ölümlülüğü, Berfitzink'in ölümsüzlüğünü yendiğinde. Aslında bu sözün kendi içinde pek bir anlamı yoktu. Ama daha önemsiz sebeplerin, çok eskiden de değil, aynı derecede ölümcül sonuçlara yol açtığı görülmüştür. Ayrıca yayılmacı bir politika izleyen iki hanedan uzun süredir çalkantılı bir hükümetle rakip konumdaydılar. Tahası, yakın komşuların dost olduğu pek enderdir. şatosu sakinleri yüksek bayandalarından, Metzengirsten'in sarayının pencerelerin içine bakabiliyorlardı. Böylesine feodal bir görkem, kökleri daha yakın zamanlara dayanan ve daha az varlıklı, sinirli mizaçlı velfil simitleri tahrik etmişti. Öyleyse o kehanetin ne kadar saçma da olsa, zaten kalıtsal kıskançlık tarafından kışkırtılan, bozuşmaya hazır iki aileyi birbirine düşürmesinde şaşılacak bir şey var mı? Kehanet daha güçlü ailenin kazanacağını ima ediyordu ve bu elbette daha zayıf ve nüfusuz olan tarafın kinini arttırıyordu. Berlewitz'in Kontu Wilhelm gençliğinde azametli bir olmasına karşın bu anlatıdaki olayların geçtiği döneminde tek özelliği rakibinin ailesine karşı duyduğu aşırı ve kökleşmiş bir kin ve atlara ve avcılığa karşı duyduğu büyük bir tutku olan zayıf ve bunak bir ihtiyardı. Metzengirsen baronu Frederick ise henüz reşit değildi. Babası genç yaşta ölmüştü. Annesi Lady Mary de kısa süre sonra onun peşinden gitmişti. Frederick o sırada 18'indeydi. Bir şehirde geçirilen 18 sene uzun bir dönem değildir. Ama kırlarda o prensliğin bulunduğu görkemli kırdılar gibi yerlerde sarkaç, daha derin bir anlamla sallanır. Genç baron, babasının idaresine ilişkin bazı tuhaf koşullar sonucunda, onun ölümünden hemen sonra o büyük servetini ele geçirdi. Bir Macar soylusunun bu kadar çok mülke sahip olması pek rastlanır şey değildi. Şatoları sayılmayacak kadar çoktu. En görkemli ve büyük olanıysa, Metzengirsten sarayıldı. Arazilerinin sınırı asla kesin olarak belirlenmemişti. Ama ana parkı 80 kilometre boyunca uzanıyordu. Böylesine genç karakteri bilindik bir mal sahibinin böylesine benzersiz bir servet geçirmesi şimdiden sonra ne yapacağı konusunda pek spekülasyona yol açmadı. Gerçekten de varis 3 gün içinde zulümde babasına taş çıkarttı. Utanç verici ahlaksızlar, pervasızca hainlikler, duyulmamış canavarlıklar, titreyen kölelerin uysalca boyun eğmenin fazla titiz bir vicdanın artık kendilerini adi bir kaligulağa karşı koyamayacağının çabucak anlamalarını yolaştı. Dördüncü günün gecesinde Belfitsingen ağırları yanmaya başladı ve civardaki herkes baronun kabahatlerinin ve kötülüklerinin zaten tiksinç olan listesine kundakçılığı da ekledi. Ama bu olayın yolu açtığı kargaşa esnasında, genç soylu Metzengirsten aile sarayının geniş ve boş bir üst kat dairesinde oturup derin düşüncelere dalmıştı. Duvarlarda kasvet laslı duran zengin ama solmuş bin bir ünlü atanın gölgeli ve görkemli formlarını temsil ediyordu. Burada otokratlarla ve hükümdarlarla yan yana arkadaşça oturan zengin kakımlı rahipler ve kodaman din adamları geçici bir kralın isteklerini veto ediyor ya da papa'nın emriyle şeytanın arası kralını dizginliyordu. Şurada Metsengirsen prenslerin esmer, uzun figürleri, düşmüş düşmanların cesetlerini çiğneyen kaslı atları, enerjik ifadeleriyle en sağlam sindirleri bile sarsıyordu. Ve yine burada, eski günlerin kadınlarının cinsellik yayan, kuğu gibi figürleri hayali melodiler eşliğinde gerçek dışı bir dansın labirentlerinde süzülüyordu. Ama baronun ahırlarından gelen, giderek yükselen sesleri dinlerken ya da dinler gibi yaparken, gözleri rakip ailenin Müslüman bir atasına ait bir koblende ki, Devasa ve rengi doğal olmayan bir ata çevrildi. At ön planda heykel gibi hareketsiz duruyordu. Arka planda yenilmiş birincisi bir maç hançeriyle can vermekteydi. Bakışlarının farkında olmadan nereye çevrildiğini görünce Frederik'in dudaklarında şeytani bir gülümseme belirdi. Ama bakmayı sürdürdü. Duyuların üstüne bir tabut dörtüsü gibi çöken aşırı huzursuz da anlam veremiyordu. Düşsü ve tutarsız duygularını uyanıklıkla bağdaştırmakta zorlanıyordu. Baktıkça daha fazla büyüleniyordu sanki. Bakışlarını o goblenin ilginçliğinden ayırmak giderek daha zor geliyordu. Ama içindeki kargaşa iyice büyümeden dikkatini zorla dairenin camlarına vuran kızıl ışıklara çevirdi. Ancak bu eylem anlattı. Bakışları mekanik bir şekilde tekrar duvara döndü. Bu arada dev atın başının pozisyon değiştirmiş olduğunu görünce büyük bir dehşete ve hayrete kapıldı. Hayvanın daha önce sanki sevgiyle yüzü koyun yatan lorduna eğilmiş olan başı şimdi dimdik barona doğru çevrilmişti. Daha önce seçilemeyen gözlerinde şimdi enerjik ve insanca bir ifade vardı ve sıra bir kızıllıkla parlıyordu. Öfkeye kapıldığı belli olan adın gerilmiş dudakları mezarsı ve iğrenç dişlerini sergiliyordu. Dehşete kapılan genç soylu sendeleyerek kapıya doğru gitti. Onu açarken içeri dolan ve odayı aydınlatan kızıl, parlak bir ışık bir gölgeyi titreşen goblinin üstüne büyük bir netlikle düşürdü. Ve o gölgenin Müslüman Berfitzing'in amansız ve muzaffer katilinin hatlarını tamamen doldurduğunu ve tam onun pozisyonuna büründüğünü görünce tepeden tırnağı ürperdi. Baron biraz neşelenmek için hemen açık havaya çıktı. Sarayın ana kapısında üç seyisiyle karşılaştı. Dev ve alev rengi bir atı büyük güçlüklerle canları pahasına dizginlemeye çalışıyorlardı. ''Kimin atı bu? Nereden buldunuz?'' diye sordu delikanlı. Huysuz ve boğuk bir sesle o goblenli oradaki o gizemli atın önündeki bu öfkeli hayvanın tıpatıp aynısı olduğunu fark edince, ''Bu at size ait efendim?'' diye yanıtladı seyislerden biri. ''En azından sahibi olduğunu iddia eden başka kimse yok. Onu Berfitzinklerin yanan ağırından dumanlar içinde, ve öfkeden köpürerek kaçarken yakaladık. Eski kontun yabancı aygırılarından biri olduğunu düşünerek geri götürdük. Ama orada kimse ata sahip çıkmadı. Bu çok tuhaf. Çünkü taşıdığı izlerden, alevlerden kılpayı kurtulduğu belli oluyor. Alnına dağlanmış WVB de açık sıcık görülüyor diye araya girdi ikinci bir seyiz. Tabii ki bunların bir hem bomber baş başartları olduğunu düşündüm. Ama şatodaki herkes at hakkında herhangi bir şey bildiğini inkar ediyor. Çok garip, dedi genç var on düşünceli bir hava ile ve sözlerinin anlamından açıkça habersiz olarak. Söylediğin gibi bu oldukça güzel bir at. Müthiş bir at. Gerçi senin de çok haklı olarak söylediğin gibi nereden geldiği şüpheli. Ama benim olsun diye ekledi bir duraksamadan sonra. Belki Frederick Metzingers'in gibi birbirinci Berfitzink'in ahırlarından gelen bir şeytanı bile ehlileştirebilir. Yanılıyorsunuz dördüm. Söylediğimiz gibi at kontun ahırlarından gelmedi. Durum böyle olsaydı onu ailenizden bir soylunun karşısına asla çıkarmazdık. Doğru. Dedi baron kuru bir sesle. Ve onda yatak odası uşaklarından biri kıpkırmızı bir yüzde hızlı adımlarla çıkar geldi. Efendisinin kulağına tasarımını kendisinin yapmış olduğu bir dairedeki goblinin küçük bir parçasının ansızın ortadan kaybolduğunu fısıldadı. Aynı zamanda ayrıntılara da girdi. Ama bunlar çok alçak sesle söylendiğinden seyisler meraklarını gideremediler. Genç Frideric bu esnada oldukça huzursuzlanmış göründü. Ancak kısa sürede kendini toparladı ve yüzünde kararlı bir fesatlık ifadesiyle söz konusu dairenin kapısının hemen kilitlenmesini ve anahtarının kendisine verilmesini emretti. Uşağın gitmesinden sonra Baron artık kendisine ait olarak kabul ettiği ad iki misli öfkeyle ileri atılıp Şah'a kalkarak sarayla metzengersin ağırları arasındaki uzun yoldan götürülürken Kölelerden biri barona ''Yaşlı avcı Berfitsink'in talihsiz ölümü işittiniz mi?'' diye sordu. ''Hayır'' dedi baron birden konuşan kişiye dönerek. ''Öldü mü dedin?'' ''Evet lordum ve bu haberin sizi üzmeyeceğinden eminim.'' Dinleyicinin yüzünde bir gülümseme belirip kayboldu. ''Nasıl ölmüş?'' diye sordu. Avaygırlarından en sevdiklerini kurtarmaya çalışırken alevlerin ortasında kalmış ve korkunç bir şekilde ölmüş. ''Demek öyle.'' dedi baron. Sanki heyecan verici bir düşüncenin gerçekliğinin yavaşça ve kararlılıkla bilincine varıyormuşçasına. ''Evet.'' dedi köle. ''Şok edici.'' dedi delikanlı istifini bozmadan ve sessizce saraya girdi. Bu tarihten sonra Sefih Genç Baron'un dışsal tavırlarında belirgin bir değişiklik gözlenmeye başlandı. Davranışları her beklentiye hayal kırıklığına uğratıyor ve pek çok hilece annenin görüşleriyle pek az ortak yön sergiliyordu. Alışkanlıktan ve tavırları komşar istokratlara karşı eskisinden de soğuktu. Kendi bölgesinin dışına asla çıkmıyor ve bu engin ve sosyal dünyada tamamen tek başına yaşıyordu. Sahiplendikten sonra sürekli bindiği o sıra dışı, atılgan ve alev rengi atla gizemli bir şekilde arkadaşlık etmiyorduysa tabii. Ancak komşular uzun süre periyodik olarak davetlerde bulunmayı sürdürdü. Baron varlığıyla festivallerimizi onurlandırır mı acaba? Baron yaban domuzu avımıza katılır mı? Mestengirsen avlanmaz. Mestengirsen gelmeyecek. Kibirli, kısa, ve öz yanıtlardı. Bu yurgan soyutlar bu sürekli tekrarlanan hakaretleri katlanamazlardı. Davetler resmileşti, seyrekleşti, zamanla tamamen kesildi. Talihsiz kontun dul eşinin umarım baron evde olmak istemediği zaman evde olur. Çünkü eşitlerinin varlığını hor görüyor ve ata binmek istemediği zaman ata biner. Çünkü Birat'ın arkadaşlığını tercih ediyor dediği bile işitildi. Bu kalıtsal gücenikliğin son derece aptalca bir şekilde ifadesiydi elbette. Ve sadece her zamankinden fazla enerjik olmaya karar verdiğimizde sözlerimizin ne kadar tuhaf bir şekilde anlamsızlaştığını göstermeye yaradı. Ancak iyi niyetler genç soylunun davranışlarındaki değişimi ebeveynlerini vakitsizce kaybetmiş olmasına bağladılar. Ama onları kaybettikten sonraki, canavarca ve pervasızca yaşadığı kısa dönemi unutuyorlardı. Bazıları onun kendisini fazla önemsediğini ve aşırı kibirli olduğunu söyledi. Yine bazıları, tuhaf bir melankoliden ve kalıtsal bir sağlıksızlıktan bahsetmekte duraksamadı. Bu arada halk arasında daha karanlık ve üstü kapalı imalar ediliyordu. Sonunda baronun yeni cenkatına katına karşı gösterdiği sapkınca bağlılık, Hayvanın vahşi ve şeytani niteliklerini her sergileyişiyle güçleniyor gibi görünen bir bağlılık, aklı başında herkes tarafından iğrenç ve anormal bir tutku olarak görülmeye başlandı. Genç adam öğle güneşinin altında, gecenin karanlığında, hastalıkta ya da sağlıkta, iyi ya da kötü havada, İnatçı küstahlıyla kendi doğasına son derece benzerlik gösteren o devasa atın sırtında görülüyordu sürekli. Son olaylarda birleşince bilinçin aşırı tutkusuna ve atın yeteneklerine doğaüstü ve mucizeli bir nitelik katan başka olaylar da vardı. Atın bir sıçrayışta kat ettiği mesafe özenle ölçülmüş ve sonuç hayal güç en kuvvetlilerin bile beklentilerinden çok daha fazla çıkmıştı. Ayrıca baron hayvana belirli bir isim vermemişti. Oysa koleksiyonundaki geri kalan tüm atların ismi vardı. Bu atın ahırı da diğerlerinkinden uzaktaydı. Ve tımar etme işini ve diğer gerekli işleri sadece atın sahibi görüyor. Hatta o atın ahırına ondan başka kimse giremiyordu. Ayrıca atı Berfitzing'teki büyük yangından kaçarken yakalan seyiz, her ne kadar atı bir başlık bey ip halka durdurmayı başarmış olsa da, üçünden hiçbiri o tehlikeli mücadele sırasında elini atın gövdesinin üzerine koyduğundan emin değildi. Soylu ve atılgan bir atın davranışlarında sergilenen tuhaf zeka genellikle fazla heyecan uyandırmaz. Ama öyle durumlar vardı ki, en kuşkucu ve soğukkanlı kişileri bile etkiliyordu. Ve bazen atın ayaklarını korkunç ve derin anlamlar gizler şekilde hızla yere vurarak, Toplanmış kendisini izleyen kalabalığın korkuyla geri çekilmesine yol açtığı oluyordu. Böyle zamanlarda genç baronun beti benzi atıyor, atın bir insan gibi ciddiyetle bakan, hızlı ve arayıcı gözlerinden kaçıyordu. Ancak baronun tüm mahiyet içinde kimsin o genç soyununun vahşi atına karşı duyduğu o sıra dış tutkuyu paylaşmıyordu. En azından çirkinliğiyle herkesin sindirini bozan, ve görüşlerine kesinlikle kimsenin aldırmadığı önemsiz ve biçimsiz, ufak tefek bir uşak dışında kimse. O, efendisin ata binerken hep açıklanamaz ve neredeyse fark edilmeyecek bir şekilde titrediğin öne sürmek küstahlığında bulunuyordu. Ve her gün uzun gezintisinden geri döndüğünde muzaffer bir kötülük ifadesinin yüzünün tüm hatlarını çarpıttığını. Fırtınalı bir gecede derin bir uykudan uyanan baron, Odasından çıkıp dili gibi aşağı indi ve atın sırtı atladığı gibi ormana dalıp gözden kayboldu. Ve böylesine sık yaşanan bir olay ilgi çekmedi. Ama birkaç saat sonra Medzen Gersen Sarayı'nın muazzam ve görkemli kale burçları güçlü ve dizginsiz bir yangın etkisiyle temellerinden çatırdayıp sarsılmaya başlayınca saraydakiler geri dönüşünü büyük bir endişeyle beklemeye başladı. Alevler ilk fark edildiğinde öyle ilerlemişti ki binanın herhangi bir kısmını kurtarma çabalarının boşun olduğu açıktı. Şaşkınlık içinde komşular kayıtsız olmasa bile sessiz bir hayretle durup yangını izlemeye başladı. Ama kalabalığın dikkati yeni ve korkucu bir objeye yöneldi. Ve bu insan acısının bir kalabalığın hislerindeki heyecanı nasıl cansız maddenin en afallatıcı görüntülerinden bile çok uyandırdığını kanıtladı. Ormanla saray arasındaki yaşlı meşelerin oluşturduğu uzun yolda bonesiz ve panik içindeki bir taşıyan bir atın fırtına şeytanının kini bile aşan bir süratle sıçrayarak ilerlediği görüldü. Bilinçinin atın kontrolünü tamamen yitirdiği açıktı. Yüzündeki ızdırap, bedenindeki kasılmalar insanüstü bir çaba harcadığını gösteriyordu ama duyduğu dehşetin yoğunluğuyla defalarca ısırdığı, kanayan dudakların arasından tek bir çığlık dışında hiç ses çıkmadı. Toynakların takırtısı alevlerin gürlemesini ve rüzgarın çığlıkların tiz ve keskin bir şekilde bastırdı. Bir an sonra saat bir sıçrayışta kapı ve kale hendeğini açtıktan sonra, sarayın sarsılan merdivenlerini çıkıp binicisiyle birlikte, o ok, kağıtük alev girdabının içinde gözden kaybolmuştu. Fırtına bir anda dindi ve ortalığa ölü, sessiz bir dinginlik çöktü. Beyaz bir alev hala binayı bir kefen gibi sarmalıyor ve sessiz göğe doğru yükselirken doğaüstü paratılar saçıyordu. Bir duman bulutu mazgalı siperlerin üstüne belirgin ve devasa bir şekil oluşturarak çöküyordu. Bir atın şeklini.